Bilg alırsa, uad al amana, ve nafs al ümmə, ve jahad fil lai hakkı ve abdallah taala hakkı ibadeti. Allahu'mma, cüllü ve sülüm ve barik ala abdik ve rasulik Muhammed Abdullah, ve ala ve ve bi ihsan ila Muhterem kardeşlerim, geçen haftaki sohbetimizde sizlere Niyetin kavramı, değeri, batıni ve zahiri amellerde niyetin tasihi yani güzelleştirilmesi konusunda bir sohbet yapmıştık. Sohbetin içerdiği mevzular kalabalık olduğundan dolayı bir kısmını bu haftaya tehir etmek üzere dersin, Son kısmında kalmıştık. Bu hafta inşallah dersin kalan kısmını devam edeceğiz. Geçen hafta özet olarak sizlere niyet konusunda şunları söyleyebiliriz. Niyet nefis terbiyesinin ilk konusudur. Niyet iflasla birbirine bağlı olan mözulardır. Evet, niyeti tahsil neticesinde amellerde ihlas elde edilir. Niyet ibadette bir rükündür. Hatta İslam'ın üçte biri veya bazılara göre dörtte biridir denilmiştir. Ondan sonra niyetin tarifini yaptık. Lugab ve İstilavi tarifini. Ve daha sonra Kur'an-ı Kerim'de niyetle ilgili bazı ayet-i kerimeler getirdik. Ondan sonra niyetle ilgili meşhur Aziz Ömer'in rivayetini getirdik. Ameller niyetlere göredir. Ondan sonra bundan çıkan faydalı hükümleri zikrettik. Daha sonra sizlere niyetin faziletiyle ilgili bazı rivayetlerden bahsettik. Ve ondan sonra da niyetin tahsihi yani güzelleştirmenin önemi üzerine bazı rivayetler ve İmamlardan ...bazı sözler... ...naklettik... ...ve burada kaldık... ...kaldığımız mevzu... ...niyete giren bütün amellerin... ...mertebeleri üzerine olmuştur... ...muhterem kardeşlerim... ...niyete giren... ...amellerin mertebeleri... ...vardır... ...yani bütün ameller... Şu üç amelden dışarı çıkmaz. Ya taatlerdir, Allah'a yapılan kulluklar, ibadetlerdir. Ya da masiyetlerdir, işlenen günahlardır. Veyahut mubahlardır. Yani Allah'ın helal kıldığı, caiz kıldığı şeylerdir. Amellerimiz bunun dışına çıkmaz. Evet. Önce masiyeti görelim. Salih iyi bir niyet masiyeti yerinden değiştirmez. Yani gayri meşru olan bir ameli insanın niyeti, iyi bir niyeti onu meşru kılmaz. Helal kılmaz. Haram olan şey haramdır. Masiyet olan şey masiyettir. Yani masiyetler iyi niyetle taate, ibadete dönüşmez. Mesela buna dair bazı misaller getirdik. Bir insan başkasını düşünerek onu memnun etmek için birisinin gıybetini yapsa bu adamın gıybeti taate ibadete dönüşür mü? Dönüşmez. Diyor ki benim niyetim iyidir. Bu adam memnun edeyim. Bu adam falan kimseyi sevmiyor. Onun kötülüğünden bahsedersem bu adam memnun olacak, sevilecek. Kastı niyeti iyi. Bir Müslüman memnun etmek iyidir ama fakat gıybet yapıyor. Bu gıybet masyettir. Bu iyi niyeti o gıybeti iyiliğe veyahut taate kulluğa ne Veyahut başkasının malından birisini doyurmak istese mesela falar arkadaş fakir. Mala ihtiyacı var. Benim de hiçbir şeyim yok. Allah insanı olmadığı bir şeyle mükellef kılmaz. Aa, ben ne yapıyorum? Falar arkadaşlar onun malını çalıyorum veya gaspını alıyorum. Zulme, kahram, bunu doyuruyorum. Niyetim bu arkadaşı doyurmak. İyilik yapmak. Fakat az önce benim yaptığım hareket bundan gasp etmem, zulüm olarak almam, bu malın haram olmasına sebep teşkil etti. Ben bu haram malı kalkıp bu arkadaşa iyi niyetle bunu doyurmam, o haram olan şeyin masiyeti helal yapmaz, sevap yapmaz, taat yapmaz. Masiyet taat'e dönüşmez. Herhalde anlaşıldı. Evet. Veyahut Mesela medrese veya mescit yapmak, hayırlı kasıtla bir insan bunu yapsa, fakat mal haram. Haram olan maldan mescit yapmak istiyor, medrese yapmak istiyor, niyeti iyi. Ama bu haram olan malla bunu yaptığı an günah kazanır. Niye? Çünkü mala, <gülüyor> haram olan malı Cenab-ı Hak kabul etmez. Hayır olarak kabul etmez. Aynen bir insan kalkıp haram olan malla hacca gitmesi hadiste gelmiştir biliyorsunuz bir insan haram malla hacca gitmeye kalkarsa lebek Allahümmele beklediği an yola çıkar ve bir e, melek semadan nida eder der, der ki sana ne lebek vardır ne saadek vardır saadek vardır. Senin malın haram, bineğin haram, haram her şeyin haram. Senin için kabul olunmamış bir hac ve e, günah olarak vardır diye cevap verir. Yani hayırlı bir işi, haram olan şeyle, bahset olan şeyle yapılmaz. Bu taate dönüşmez. Bütün bunların bu şekilde yapılışı bir cehalettir. Evet, niyeti bir günah. Dikkat edin, bak bu tabirler çok önemlidir. Niyeti... Bir günah, zulmü, düşmanlığı, masiyeti böyle oluşumdan çıkarmaz. Evet. Bunun hiçbir tesiri yoktur. Yani bunun manası nedir? Şerle hayır bir insanın etmesi, yani şeriatın hilafına yapılmış bir iş demektir. Bu şerdir. Eğer bunu bilerek yaparsa... Bu şahıs şerata karşı muallik bir insandır. Bilmeyerek bunu yapıyorsa bu hareketiyle, bu cehaletiyle asi sayılmıştır. Evet. Şimdi ibadetlerin, mertebelerin ikincisini görelim. Taat, yani Allah'a kulluk. Taatler asıl sıhhatın niyetlerle irtibatlıdır. Faziletin kat kat çoğalması buna bağlıdır. Asıl olan bunda ibadeti yapmada, Allah'a karşı ibadeti yapmada sadece Allah için olacağını kişiyi niyet etmesi gerekmektedir. Evet, kalpteki niyet riya için ise, insanın kalbinde olan niyeti riya gösteriş için ise, Bunun bu ameli masiyet olur. Yani Allah'a olan taatı kulluğu masiyete döner. Niye? Çünkü niyeti fasittir Niyeti bozuktur. Rüya içindir. Yalnız burada dikkat edecek bir husus vardır. <gülüyor> Alimler demişlerdir ki bir insan yapmış olduğu amelde hayırlı güzel bir amelde kalbinde rüya varsa amelin bir kısmını yaptıktan sonra diğer kalan bir kısmında kalkıp dese ki ya benim bu yaptığım riyadır. Gösteriştir. Bundan bir ecir ve mukafat alamayacağım. Bu Allah rızası değildir. Ben niyetimi tasfiyede güzelleştireyim. İnsanların bağlazı etmesini bir kenara atayım. Bunu Allah rası yapayım dese geri kalan, geri kalan kısmını niyetimi tahsiz ederek güzelleştirse muhakkak ki o kısımdan itibaren velev ki başlangıçı riya maksadıyla olsa ona ecir alacaktır ot kişi, tam aksini söyleyelim. Asıl maksadı bu ameli Allah rızası'nın yapmasıdır. Taat. Bunu ameli yarısına kadar Allah rızası'nın yaptı. Ondan sonra baktı ki, insanlar buna nazar ediyor. Birden bire niyeti değişti. Milletin ona bakması hoşuna gitti. Şeytan ihva etti. Birden niyetini değiştirdi. riya dönüştürdü, gösterişe dönüştürdü. Bu amelin geri kalan kısmını riya maksadıyla yaptı. O zaman e, riya yaptığı kısımdan itibaren bu makbul değildir. Sadece Allah, Allah razısin yaptığı kısma ecir ve mükafat alacaktır. <Gülüyor> yani Allah razısin yaptığı kaderince mükafat var. Ondan çıktığı nispette ecir ve mükafat kalkar. Evet. Faziletin yani taatlerde faziletin kat kat artması ise iyi Niyetlerle olur. Bir ibadetin bir sürü hayırlar, bir ibadeti bir sürü hayırlara niyet edebilir. Mesela buna bir misal getirebiliriz. Bir insanın camide oturması. Adam camiye gelmiş. Namaz kılmak için. Bu bir taattır. Allah'a kulluktur. Fakat camide oturuşunda aynı zamanda bir sürü niyetler yapabilir. Mesela namazdan sonra oturup diğer bir namazı beklemesi ayrı bir ecil ve mükafattır. O niyetle oturuyorsa, diğer bir namazı beklemek için ona ayrı bir ecil mükafat alacaktır. Kalkıp cami, camide oturduk, namaz kılıp oturduktan sonra Allah zikretmek için yezzetip zikrederse, ederse, meşk olursa ona ayrı, iyi niyetle dolayı ayrı bir ecil alacaktır. Kur'an-ı Kerim'le meşk olup Kur'an-ı Kerim okursa ona ayrı bir niyet teşkil ettiğinden dolayı ona ayrı ecil alacaktır. İlim öğrenmesi aynı şekilde. Ondan sonra dışarıya çıksam günah işleyeceğim. Açık saçık kimseler göreceğim. Haram işleyeceğim deyip, kendisini bu haramdan korumak için, günahtan korumak için, gelip camide o maksatla oturursa, yine ecil ve mukafat alacaktır. Demek ki, bir taatle, bir Allah'a kullukla, bunu bir sürü niyetlere çoğaltabilir, ve bunlar ecil ve mukafatlar elde edebilir. Evet. İbadetlerin, yani amellerin, Üçüncü mertebesi mubahlar. Niyetin ceryan ettiği. Üçüncüsü mubahlardır. Bir niyet veyahut bir sürü niyetleri içerebilir. helallah ve mubahlar. Allah'a güzel bir şekilde yaklaşma ve ibadet haline getirebilir. Helal olan ve mubah olan şeyleri. Mesela Buna bir misal getirebiliriz. Bir Müslümanın kokulanması. Bir Müslümanın kokulanması şayet telezzüs bu nimetten istifade etme maksadıyla ise bu helal ve mubahtır. Helal bir iş yapmıştır. Mubah bir iş yapmıştır. Ve bunda becil ve mükafat yoktur. Eğer niyeti maksadı o nimetten istifade etmek ise. Fakat bu mubah olan amelini, helal olan amelini taate, ibadete dönüştürebilir. Nasıl? Kalkıp, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kokuyu kullandığı için, ben de ona istibaen, ona uymak için bu kasıtla ben bu kokuyu kullanıyorum dese, ona niyet etse, bunda bir ecir alır ittiba ecir alır. Veyahut başkalarını rahatsız etmemek için kötü kokuyu kendisinde olan kötü kokuyu def etmek niyetiyle bu kokuyu kullanırsa güzel olan kokuyu kullanırsa yine bunda ecir alır. Çünkü niyeti güzeldir. Lakin eğer kastı bakınız mubah olan amel helal olan amel taate kulluğa, ibadete dönüşür, aynı şekilde maasiyete, günaha dönüşebilir. Kalkıp mübah helal olan bu ameli, riya, gösteriş, vahut zenginliğini göstermek için, güzel elbiseler giyinmiş, bir de koku sürünmüş, zenginliğini göstermek için, evet, tefahur, böbürlenmek için, veyahut ecnebi kadınların, kendisine haram olan kadınların kendine onları celbettirmek, sevdirmek maksadıyla bunu yapıyorsa bu kokulanma onun için bir günah haline gelmiştir. Çünkü maksadı, niyeti, kalpteki niyeti fasiktir, bozuktur. Helal olanı harama tebdil etmiştir. Evet. Buraya kadar amellerin mertebeleri konusunu, kısmını Şeyh Cemal-i Muhammed Cemal-i Kasım'in Müminlere Mevizeler kitabının 440. sayfasından 440. sayfasına kadar olan bölümden ittibat edilmiştir. Evet. Buna daha açık bir örnek verebiliriz. Ki bu örnek hakikaten çok değerli ve sahabeler zamanında bu geçmiş, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e sorulmuş, bizim için mükyaz ölçü, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu getirmesi ve diğerleri de umu olarak buna girmesinler. istifa edilerek mubak konusunda bunları söylemişiz. Örnek olarak mesela cima meselesi. Ebi zerr dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ve fî budi ahadikum sadaka Kâlu ya Resulallah E ye'ti ahaduna şehvetahu ve yekulu fîhâ acr Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara demiş ki sizin ailenize akıttığınız lütfe onda bir sadaka vardır. Dediler ki ya Resulallah insanoğlu ailesine şevvetlice gelir onunla cima eder buna nasıl ecir olsun? Bu nasıl ecil olur? insan bundan yani bu nimetten lezzet alıyor. Bunlara nasıl olsun? Dediler. kal arayetum, لَوْ وَضَعَا فِي حَرَامٍ اَكَالَ عَلَيْهِ فِيهَا وِذِرٍ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hikmetli sözüne bakınız. Diyor ki, şayet kalkıp o suyu, o meniyi, mutfeyi onu haramda kullansaydı, haramda akıtsaydı buna bir günah almaz mıydı? zila etmiş olsaydı günah kazanmaz mıydı? فَكَذَٰلِكَ اِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ İşte helalda bunu yapınca aynı şekilde nasıl haramda günah kazanıyorsa helalda ise ecir kazanır. Alır. Buyurmuştur. كَانَ لَهُ ecir. Onun için buna ecir ve mukâfat vardır. Bunu Müslüm etmiştir. Çünkü maksadı, niyeti açıktır. İşte bu hadisten bakınız İmam Nevi nasıl bir istidlal getirmiştir. Diyor ki: "Kalen neyü rahimullah." Ve hâza, Bak, ne bu hadis ايه hadis? Delille ala en el mubahat tesiru taat bi'nniyat'is sadikat. Bu hadis-i şerifte mubah olan şeyler sadık niyetlerle, güzel niyetlerle taate, kulluğa dönüşebilir. İliyeye dönüşebilir. Nasıl? örnek getiriyor, anlatıyor, izah ediyor. فَالْجِبَاءُ يَكُونُ عِبَادَةً اِذَا نَوَى بِهِ قَضَاءَ حَقِّ الزَوْجًا Ciba şayet kişi ailesinin hakkını, zevcelik hakkını edayetinden maksadıyla bunu yaparsa muhakkak ki bu ibadete dönüşür, ibadet olur. وَمُعَاشَرَتُهَا بِمَّعْرُوفُ اَلَّذِي اَمْرَ اللّٰهُ تَعَالَ بِهِ ذَوَدْ Allah'ın kendisine ailesiyle emrettiği muaşeret ev talebu veledin salih veyahut salih bunun neticesinde salih bir evlat talep etme maksadıyla bunu yaparsa ev i'fafi nefsihi veya kendi nefsini iffet namuslu hale getirmek isterse zilana korumak için ev i'fafi zavuca veya ailesiyle zavucasıyla iffet sahibi yapmak isterse veya ikisini de harama bakmaktan menetmek ile bunu yaparsa evil fikri fi evil hemmi bihi veya o haramı tefekkür etmek veya o haramı ona himmet beslemek, göstermek maksadıyla bunlardan menetme kastiyle bunu yaparsa muhakkak ki bunda ecir ve mukafat alacaktır. Çünkü maksadı niyeti iyidir. evu gayr zâlike minel meqastif saliha veya bundan başka diğer salih maksatlarla yapılırsa muhakkak ki bunlar ecir alacaktır. Bunun içindir ki Muazi bin Cebel sahabe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi dediler ki İmmi la ahtesibu levmeti kema ahtesibu kavmeti ben Allah'a kıyamımı, ayakta duruşumu yani ayakta olarak ona günlük yaptığım kulluğumu, kıyamımı nasıl Allah'tan ihtisab edersen ecl istersem bunu iyi maksat niyetle yaparsam aynı şekilde uykumu da bu maksatla yapıyorum. Eğer bir insan kalkıp nefsimin hakkı olan ihtiyacı uykuyu ben bunu Allah'a ibadet etmek için sağlığı elde etmek, nefsin bu ihtiyacını giderip de sahatını elde ettikten sonra daha sağlığı ibadet etmek için bu uyku almak almayı bu maksatla yaparsa Muhakkak ki onlar ecelle mukafat alacaktır. Bunun için işte daha mu şekilde bu hadis takip ediyor. İnlemel amal bilniyat. Ameller niyetlere göredir. Evet. Muhterem kardeşlerim, insanlar niyet konusunda dört sınıftır. Yaşadığımız bu dünyada insanlar niyet konusunda dört sınıftır. Dört türlü insan vardır. Dört türlü niyete sahip insan vardır. Bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte güzelce izah etmiştir. An kebşetel enmari radıyallahu anh anil nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Ebu kebşetel enmari buyurdu ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediler. İnneme dünya yerba'ati neferin. Dünya dört kişi içindir. Yani dünyada yaşayan insanlar dört çeşittir tabi burada kastedilen bu dört kişi allah alem müslümanı kastediyor fakat bunların mertebeleri müzeketlikrediyor ebudun <gülüyor> raakahullahu mal ve ilmen, feiyet tekisi iyi rabbihu وَيَصِلُوا ف۪يهِ رَحِمَّ Kul ki Allah ona mal vermiş, ilim de vermiş. Allah ona vermiş olduğu bu ilim ve malla o Rabbinden korkar ve akrabalarını sile-i rahim yapar. وَيَعْلَمُ لِلَّهِ ف۪ي hakkan <حقًا> ve bunda Allah'ın hakkını bilir. Yani Allah'a gerekli kulluğunu yerine getirir. فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ bakarız. Diyor ki bu mertebelerin en üstünüdür. Yani bir insan hem malı olsun, hem ilmi olsun ve ikisini de Allah yolunda harcasın. Ne demek? Bu insan e, mertebelerin en üst seviyesindedir. İkincisi: Wa abdul razaqahu Allahu ilmen ve lem yerzuqhu malan. Fehuve sadiqun لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِذْ عَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنْيَتِ Bir de bir insan vardır ki bir kul, Allah ona ilim vermiş ama mal vermemiş. Fakir ama ilmi var. O sadık olan bir niyetle der ki, benim de falan gibi malım olsaydı, ben de onun gibi amel ederdim. Yani onun insanlar yapmış olduğu ilfakı ben de yapardım. Niyeti sadık. O, onun niyeti üzerindedir. Yani onun sahip olduğu niyet ayrıdır. Nasıl o mala sahip iken güzel bir niyete sahip olup o niyetiyle insanlara infak eder, harcar. Bu da olmadığı halde o niyeti taşıyor. Ah olsaydı ben de onun gibi yapardım diyor ve demiyor ki hadis-i feecruhu ma ikisinde mukafatı ayrıdır. İkisinin de ecri mükafatı aynıdır. Çünkü ikincisi aynı niyeti taşıyor. Zenevki elinde olmasa, olsaydı yapacaktı. Evet. Ve abdun, üçüncüsü, razakahu allahu malen ve lem yerzuku ilmen. Allah mal vermiş. Allah o malı tasarruf edecek, kullanacak, kendisine bir ilim verilmemiş. İlim yok, mal var, madde var. Tehuve yekbitu fihi bi gayri ilm ilimsiz onu bilgisiz bir şekilde cahillik bir şekilde harcar, tasarruf eder. وَلَا يَتَّقِذِهِ رَبَّهِ وَلَا يَصِلَتِهِ رَحِمًا Ne Allah'tan korkar bununla ne de sılay rahim yapar. وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ fi hakkan, Ne de Allah'ın hakkını tanır. Yerine getirmez. Malıyla böbürlenmiş. ilim bilim yok. فَهَذَا اَخْبَثُ الْمَنَاسِلِ bu işte diyor. Mertebelerin en habis'i, en pis'i. Allah muhafaza buyursun. Bakırız. En kötüsü diyor. Dördüncüsü ise ve abdul lem yerzuqullahu malen Allah ne mal vermiş, ne de ilim vermiş. Yani bizim memleketimizin tabile tam zürt kimsesi şey yok yani. فَهُوَ Der ki لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ bi بِعَمَلِ فُلَانٍ Eğer bende mal olsaydı falan gibi yapardım. İnsanları mı doyuracağım? Deli miyim ben ya. Ben varken başkaları mı doyuracağım? İstediği yere ne yapardı? İlimsiz olarak cehaletle harcardı. فَهُوَ بِنْ niyeti, O on niyetine göredir. Dikkat ederseniz adam demiyor benim de falan gibi ilim olsaydı, bakınız, hemen malım olsaydı diyor, bakınız. Yani ilim de yok, mal da yok. Ama ilmim olsaydı demiyor, falan gibi ilim olsaydı da şunu yapardım. Falan gibi malım olsaydı da istediğim gibi arayacaktım. Niyeti kötü. fevab niyeti, o niyetine göredir. <gülüyor> Feviz ruhuma sevâ, ikisinin de günahı ortaktır, ayrı. Günahlar aynıdır. Bu da kötü mertebedir. Bu rivayet etinimizi sahibi seyretle etmiştir Evet. Şimdi son mozumuza geçelim. O da... Muhterem kardeşlerim... Çok hassas bir konumu. Yeminde... Niyet meselesi. Yeminde... Niyet meselesi. Hani insanoğlu... Çeşitli yeminlerde bulunur. Biliyorsunuz yeminlerin kısımları vardır. Yemin lahu la, yemin kamus... C'e birkaç yemin vardır. Üç türlü yemin var aşağı yukarı. Yeminden niyet meselesi iki durumdan mütalah edilir. Birincisi yemin eden kimse kimsenin yapmış olduğu niyet. Bir insan yemin ediyor, bunu yapmış olduğu bir niyet vardır. Bu da iki türlü olur. <gülüyor> bir yemin vardır ki niyetin girmediği. Laf arasında kişinin kalbi bir şey kastetmeden, kast olmadan lisallarda cari olan yemin-i dediğimiz şeydir. Konuşurken ya vallahi ya billah işte falan bu gibi ağzı alıştırmış. Fakat bir kastı, bir kötürü yok bunda. Buna niyet girmez. Yemin ediyor ama bu yemin lahudur. Boş olan yemindir. Çünkü bunda... Yemin niyet etmek kastı yoktur. Laf arasında insanların alışa geldiği bir yani tabir ve terimdir. Evet. Buna yemin girmez. Evet, bir de niyetin bu niyetin girdiği yemin eden kimse. Aynen niyet ediyor. Fakat burada e, aynen yemin ediyor fakat burada niyet giriyor bakınız. Bu mesele nasıldır? Cidde ve samimi olduğunu göstermek için, karşıdakini inandırma ve ikna etmek için, kişinin Allah'a yemin ederek, kalbinde o meseleyi kastedip niyet ederek yapılan yemindir. Adam, karşıdakini inandırmak istiyor, haklı olduğunu göstermek istiyor, ispat etmek istiyor, Yeminiyle. İlandırmak için ilan etmek için o mesele ne yapıyor? O meseleyi kastederek kalbinde o niyet ediyor ve karşıdakine Vallahi ve ve mesela yemin ediyor. Allah'a şahit tutuyor. Evet. Böyle bir durumda yemin yemin edenin niyetine yemin yemin edenin niyetine ve yeminiyle Kastettiği neyse o yeminle racidir. Ha? Niyeti neyse ona racidir. Hangi niyeti kastediyse yemin ona racidir. Ona dönüşür. Mesela bir bir izah getirelim. Kalkıp bir adam dese ki ailesine bir sebe binaen onu kast ederek vallahi ben seni boşadım dır. Cenabı, ben bir şey bir adam dese ki Ailesine bir sebe binaen onu kast ederek Vallahi ben seni boşadım der. Ama adamın mesela diyelim 2-3 ailesi var. Kalkıp bir tanesine kızmış Vallahi ben seni boşadım. Vallahi talak tuke selase merrat ya yani üç defa boşadım. üç boşamakla boşadım. Selase talka dese Ondan sonra tabii ayrılma durumu olsa dese ki bu adam vallahi hakim bey ben niyetimde bunu kastetmedim de falanı kastettim. Benim niyetimde oy vardı. Peki burada hakim kime göre hareket edecek? Yani bu adamın kastettiği kalbinde kastettiği niyete göre mi hareket edecek yoksa hayır ben bunu kastetmedim de falan falan hanımı kastettim misal veyahut <Gülüyor> ben başka türlü kastettim burada iki tane kavül var Racı olan kişinin yemininin niyetine dönmesi olduğu için kalbinde kastettiği neyse odur evet Kalbinde kastettiği neyse odur. Hatta bu mevzada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebû Hır radiyallahu anh olduğu hadiste an Ebû Hırat radiyallahu anh an Ebu Sallallahu aleyhi ve sellem'e ala ma yusaddiquke aleyhi sahibuk Senin yeminin sahibinin tasdik ettiği şey üzerinedir. Karşındaki seni ne, neyi tasdik ediyorsa senin yeminin onun üzerinedir. Yani karşıdakinin anladığı senden bir şey vardır. Senin kastettiğini anladığı bir şey vardır. İşte yemin senin yemin onun üzerinedir. Vurulmuştur. Evet. Yeminin ikinci durumu ise niyet yemin ettiren kimsenin niyetine göredir. Buna itibar edilir. Yemin edenin Edeninki değil. Genellikle bu durum mahkemelerde kadı hakim ne yapıyor? Karşıdakini yemin ettiriyor. Davacının delil yetersizliğine veyahut şahidin bulunmayışına bakılarak dava edilenden suçsuzluğunu ispatlamak için suçsuzluğuna dair talep edilen yemin. Birisi ne yapıyor? Falan diyor, falanı öldürdü. Veyahut falanın malını çaldı. Veyahut falanla zina etti. İddia da bulundu. Misal. Hakim de ne yaptı? Delil talep etti. Getir. Delil getir. Şahit getir. Ispat getir. Getiremedi. Yok. Ispat yok. Sadece iddia ediyor. Töhmet altına bırakmış adamı. Bu defa ne diyor hakim ona? O zaman madem deli getiremiyorsun, dava edilen bu şahsın niyetini kabul etme mecbursun, e, yeminini kabul kalma mecbursun. O zaman hakim dava edilenden ne yapar? Yemin talep eder. İşte burada yemin talep talep edilince yemin edecek olan kimse, kimsenin niyeti yemin ettirenin niyetine göredir, yemin eden niyetine göre değildir. Eğer o adam yapmadığına dair yemin ettiriyorsa yapmadığına dair o şekilde niyet etmesi lazım. Niyeti onun e, hakimin e, kastettiği niyettir. Yoksa onun kafasındaki olan icabında zihninde mesela e, niyetinde başka bir şey olur. Fakat lafzen başka bir şey söyler. Aynı şekilde bugün memleketimizde bu büyük problem resmi kuruluşlarda bakınız, resmi kuruluşlarda veyahut rizmi kuruşlara kayıt olma veya e, memur olurken görev almada yemin yaptırılıyor. Buradaki yemin yemin ettirenin niyeti üzerinedir. Yemin eden niyeti üzerine değildir. Bir adam dese ki ben falanın kanunlarını kastetmedim de ben ilahi kanunları kastettim o şekilde niyetim. Bu kabul olmaz. Çünkü adam sen niyet ettiren adam kendi kastettiği niyet neyse hangi kanunu hangi şey kast onun muhafazasına seni yemin ettiriyor. Evet. Bu hassas bir konudur. Yemin edenin dikkat etmesi gereken vurslardan bir tanesidir. Burada Allah muhafaza kişi insanı küfre ve şirke kadar bu mesele götürebilir. Burada e, yeminle ilgili bahsime e, son veriyorum. Yemin muhterem kardeşlerim amellerde hakikaten İslam'ın hadislerde geldiği gibi üçte biri veya dörtte biridir. Hele insanın yapmış olduğu amellerin heba mensura, boşa gitmemesi, Allah arasının yapması çok önemli bir hadisedir. Aynı şekilde insanın bulunmuş olduğu davada, hizmette, cemaatse mümkün olduğu kadar yapmış olduğu amellerinde niyetlerini salih kılması, niyetini güzelleştirmesi, tahsiye etmesi gerekmektedir. Çünkü bir cemaat, bir şahsi manevinin teşekkülü, o şahsi manevinin yapmış olduğu hayır mekanizmasıdır. Kalkıp onlardan bir tanesinin niyeti salih değilse, kalkıp Başka maksatlar taşıyorsa, muhakkak ki bu insanın niyetini tavsiye etmesi, en yakın zamanda e, güzelleştirmesi gerekmektedir. Yoksa belki bundan nasiptar olamayacaktır. Cenab-ı Hak cümlemizi gerek ferdi ve gerek cemai topluca Allah arasının yapmış olduğu amellerimizde niyetlerimizi halisane kılsın halis olan amelin değeri, olan niyetin e, değeri büyüktür. Ve en kısa zamanda şayet niyetlerimizde bir halel, bir boşluk, bir fesat, kötü bir niyet varsa onları güzel niyete, sahih olan niyete kalbettirsin. Kendi rızasına muvafık uygun ameller işlemeyi nasip müyesser etsin. Allah size razı olsun. Eğer dersle ilgili sorularınız varsa sorabilirsiniz. Evet anlıyor Şimdi Burada Mesela mahkemelerde Kişi ilk tercüman olacağı zaman Mesela ben bir arkadaşım e, Tercüman oluşuna şahit oldum Adamlar Yeminde Sadece diyorlar ki Fransızca Yemin ediyorum Yemin ediyorum tabirini kullanıyor. Hani insanlar çeşitli burada dinlere mensup olduğu için çeşitli ilahlara inandığı için hiçbir ilah tabirini kullanmamışlar ne de nefis meselesini ortaya getirmemişler. Mesela ne Allah'a yemin ediyorum veya ne de izzetime şerefime, subun onur. Bu tabir hiç birisi yok. Sadece yemin ediyorum. Tabir var. İşte e, yaptığım tercümelerde mesela Sadık kalacağıma kalan bu şekilde. Ee, İslam'a göre bakılırsa bu yemin sayılmaz. Niye? Çünkü İslam'da yeminin şartı bir insanın e, Allah'ı şahit tutması, Allah'a yemin etmesi. Eğer Allah'tan gayrısını ederse şirk olur. Allah eder, Allah'a yemin ederse o zaman niyeti, e, o zaman e, yemini sahi olur. Fakat ne Allah'a ne hiçbir şeye e, mesela şahit tutmadan Yemin ediyorum derse İslam'a göre bu yemin değildir. Yemin sayılmaz. Ama Türkçe yapılan yemin nedir efendim? Namusum adına söylüyorum. Yemin sayılmaz. Şimdi eee namusum adına dediğin zaman namusa şerefe yemin edilmektedir. Söz veriyorum diyorsun yemin. Edilmekte. Şimdi şöyle bakınız. Burada bir şey yemin etme, etme vardır. Namus ve izzet Allah'tan gayri bir şey midir? İnsanın namusu ve izzeti. Biz şey, bulamıyoruz. Madem şimdi 21 demek yemin değilsen Şimdi o zaman şimdi şöyle bak. Yeminin şartı mahlufun bulunması. Halef edilen şey. Burada halef edilen şey madumdur. Yok. Fakat Türkçede yapılan yeminde mesela yemin ediyorum dese tamam. İstanbul'da bu yemin sayılmaz. Ama Allah'tan gayrı e, halef edilen bir şey yemin etmiyor, söz, veriyor. söz, vermek, yemin etmek ya söz veriyorum tabiri kullanıyorsa tabi bu e, bir vaattır. Yemin değildir. Yani yemin değildir ama yemin ediyorum dese yani. Çünkü kalkıp değmez ki bir adam. Çünkü biz belge gösterildi bize Kesin Türkiye'de. Işte. Efendim. Allah Allah niye şimdi problem şu bakınız arkadaşlar. Bak, o zaman bak, sen niye yemin şimdi iki türlü yemin var bakınız. Bir Allah'a yemin var, bir de Allah'tan gayrı olan ne varsa her şey. Ağaç olur, insan olur, nefis olur, toprak olur, mağbut olur her şey. Mesela Kabe olur, şahıs olur. Ya Allah ya da gayrı. Veya mesela sahabeler bir zamanlar babalarını yemin ediyorlarmış. Peygamberimiz de ki <gülüyor> Babalarınıza yemin etmeyiniz. <gülüyor> yemin ederseniz Allah adına yemin edin. Şimdi burada mahluf var. Allah'tan karşısına yemin ediliyor. Yani izzetime ve şerefime yemin ediyorum. Tabiri var. Ama desek ki yemin ediyorum. Bu burada yemin saymaz çünkü yemin edilen şey eksik. Şahit tutulan şey yok. Evet, burada fark o. Fark o. Yani çünkü yeminin şartından bir ta bir tanesi yemin edilen kim yemin edilen şeyin şahit tutulması. Yemin edilen şeyin şahit tutulması eğer Allah ise tamam yemin sayılır, teyide muvaffaktır. Allah'tan ise şirk'e giriyor. Niyetini değiştirmisin? Efendim, niyetimi de Allah için edittim ben. Şöyle söylüyorum ama <gülüyor> içinden niyet ediyorsun yani ama bunu... Şimdi yemin ediyorum <gülüyor> ama şey yok ne Sadece yemin ediyorum. Türkiye'de tam tersine Sonra az önceki mesela gelen hani okuduğumuz bahislerde hayırlı bir yemin masiyeti tahta tebdil etmez. Masiyet olan şeyi. Yemin ettiği şey masiyetse iyi niyeti olsa bir yani Allah için evetse bile mesela dese ki zihninden Allah için diyorum Fakat ettiren niyetine göre olduğu için bu değişmiyor. Veyahut kalkıp yaptığı iş hayırlı olsa ama ha, niyeti hayırlı olsa fakat yaptığı şey amel kötü olsa onu hayra tebdil etmez. Burada problem ala, ala kulli. Hayır, bu münakaşa munaka, konusu yani. Çünkü ben bazı alimlere sordum Suud Arabistan'da. Dedim ki mesela e, şöyle insanlar var. Memleketimizde şöyle insanlar var. Adam diyor ki ben bir camide imamım ve ot vayizim ve ot müftüyüm diğer diğer mensum olarak vaiz ya müftüyüm diyor. Fakat bu adamlar bize böyle bir yemin yaptırıyorlar. Ama ben diyorum ki her ne kadar yemin etrin niyetine göre olsa bile ben bu karlılara buz ediyorum, bu zaman buz ediyorum, bunu istemiyorum. Benim burada duruşum ve maksadım Allah'ın senin hizmettir. Ben ol, olmazsam benim yerime belki mesela daha kötü insanlar gelecektir, bunlar ishal edecektir. Ben ancak bu maksatla mesela elimden geldiği kadar gö garip göstererek bir hizmet yapıyorum ve bu, bunlara bu kalmış zaman buz ediyorum. Bunu geçi hani bunları hani bu şekilde göstermek için hani aldatmak için bunu yapıyorum dese diyorlar ki bu adam müevvil, tevilcidir, yorumcudur. Yani e, kafirin güçlük olmaz diyorlar. Ama bir adam kalkıp hakikaten onları benimseyerek, e, mesela buz etmeyerek ve onlar, o kanunları, nizamlar benimseyerek bu yemin etse o zaman diyorlar müşrik ve kafir olur diyorlar. Zaten... Bu şekilde diyorlar. Herkes... Evet. Kim diyor. Tabii. Evet. Orada hakim. Evet anlıyorum. Cür cür derken sana önce bir şeyler herhalde, Nasıl? Hakim diyor sana belki önce. Hakim yemin et diyor. Öyle sen senin mukatele alıyor. Sana diyor ki siz devletir la böyle bir şeyler sayıyor. Onlardan da sayıyor? Ondan sonra sen diyorsun, cür cür. Cür cür ha, evet. diyor hı hı hı. Onun dediğini katılığını hı hı diyor. Ama yokmiş öyle. Bakınız. Ama hakim demiyor ki yani bana yemin et, beni şahitü demiyor sana. Fark var burada. Fark burada. Var. Sadece Sarkı hakimin sana hakimin sana söylediği orada şey. Yani e, Onların mesela kullanı tabirler vardır. Yani bu şey olarak, teknik olarak teknik tabirleri. Ay, şey şey gibi işte, yok teknik. Ne var, ne? Teknik tabirler var mesela. Bu teknik tabirleri yani kullanmanı istiyor mesela. O tabirleri kullanıyorsun. O tabirleri sen ezber dinmediğin için o tabirleri kullanıyorsun. Fakat yine hiçbir şansa yemin yok. Ne Allah'a, ne Allah'tan gayrısına. Bunun da yok. yemin yok. ha. Şey biz de bas, bas. bu memurların, siz öğretmenlerin mesela, krala dair bir şey imzaladınız değil mi? Tabi o imza yap yapılıyor. O imza, o, o sözler... Orada, yani, orada yemin yok. Tam da orada söz, ne sözlüyor? Yemin yok ama orada. Ama neyin imza imzalıyorsun? Orada e, söylenen sözlerin imza alıyorsun. Ne söylüyor? Söylenen sözler, e, yemin ediyorum. Yani bu adım, neye söz, neye kanunlara, nizamlara tabi olacağıma yemin ediyorum. Bu kadar. Fakat İslam'da bu yemin değil. daha var aynı. Hayır, aynı değil. Eğer dese ki mesela, izetim ve şerefime bak bak bak İsmail kardeş bak. Hiçse hareket etmiyelim, inni konuşalım. Ya ben ben, bak şimdi, ben, ha. Bak, şimdi ben Yok o değil. Anlıyorum. Şey, anlıyorum. Yok, bak şimdi anlıyorum. Davayı yani. ama adamların halini anlıyorum. Düşünüp de burada. Tamam, bak şimdi. Ben onu biliyorum. Şimdi e, kalkıp, kalkıp ama, yok öyle değil bak. Kalkıp mesela kalkı bak yani. anlıyorum. O, o, o sebe binaen ben az önceki mesela bunu kalkıp bu fetvayı e, sordum ve böyle cevap verildi. Bu adamlar tevhidici durumuna dediler. Şimdi kalkıp adam yeminde mesela şöyle bir yemi yaptırsa dese ki izzetim ve şerefim üzerime yemin ediyorum. İzzeti ve şerefi labur şahit tutuyor Allah'tan gayrı. O zaman e, bu ne oluyor? Şirk olmuş oluyor. Anlatabildim mi? Bu tabir olmayınca zaten bu söylenen söyler zaten yemin sayılmıyor. İslam bunu yemin sayılır. Biz insanların biz insanlar bak şimdi bak. Yemin etme orada yemin etme meselesi bunu iyi bilmek şey Burada yemin etme meselesi nizamlar. kanunlara, nizamlara beyan edeceğim. Söz vererek insanı götüreceğim. Ceviz sizli. Yani. Artık sen artık onunla nasıl tevil kabul edersin ben bilmem. Belki sana, benim, da, ben şimdi benim ben hayatta ben Böyle bir Şimdi bak İsmail bak. İsmail arkadaş bak. Ee, İslam'da yeminler ahkamı ayrı. Vaat, el-vuud söz. onlar ahkamı ayrıdır. Bak şimdi. Burada yemin meselesini çıkartalım. Yemin Çok. olmuyor. Şimdi Ama şöyle. Bak şimdi. Allah'tan demek. Zaten o şimdi. Bak şimdi bak. Şimdi yeminle vaadı karıştırmayalım. Demi, yemin konusunda bak şimdi yemin, bak. Yeminde yemin yemin, deniliyor yemin. ki yeminde. Yemin Yemin ettiren niyeti üzerinedir. Değil Hiç. mi? Yemin yemin ettiren niyeti anladım. üzerinedir. Yani Niyet eden bir üzerine değildir. Şey. Ha. Ha. ha, Tamam. Anladım. Eğer bu anlaşıldıysa eğer bu oradaki yapılan şey ikinci ihtimali kabul edersek yani yemin değil de bu söz kabul edersek sözde, söz vermede kalkıp söz mesela verdiren niyetine göre değildir ki. Böyle bir kaydı yok İslam'da. Hatta şimdi, ha. Bak şimdi. Bak şimdi. Atabildin mi? Ben bunu anlattım, onu ödeyemiyorum canım. Ben, ben de onu ödeyemiyorum. Sen ahkam değişiyor yani, yani Bütünler değişiyor. Onu Artık onu tevil etme. Yani biz işi kontrat imzalarsak bütün o tarz kabul etmem diyeyim, biliyor musun? Ya onu değil. Ben şu çift evet. yaptım. ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşım da. Türkiye kanunlarını riayet etsem o bağlamda. Ama şimdi biz keyfimiz <Gülüyor> yerinde. Ben onu anlamak anlatmak istiyorum. Anlıyorum. <Gülüyor> keyfimiz yerinde burada. İş başa düştü. Türkiye'ye gittik. Bir yerde bir şey, bir vazifan var Ne yapacaksın? O, o, o zaman edecek, edecek. Neyse, yani o keyfini ben senin göreceğim işte. o zaman vaziteyi kabul edeceksin etmedik. Alacağım. Ne isteyecek sen ya? Şimdi şey vaziteye göre durum değişir. Eğer şahıs yoksa öyle ki biz önceden atıyorduk Mustafa. Tamam mı? Herkes yaşlıydı. Para alayım onun arkasından. Anlıyorum. Alıyorsun. Anlıyorum. Devlet memnunlar kısma namazı bulmaz. Devletten başvaltılmaz çünkü böyle böyle yemin ediyorum. Şimdi ya, İsmail, ya, İsmail ya, Kardeş, ya, İsmail ya. Kardeş o, bak. O ama var. şimdi sen Anlıyorum. de başvaltın bizden birisiniz başvaltın. Ondan sonra paralı imamlar da var. Onlar da var yani. Şimdi, şimdi bak diyorsun, bakınız. Ama insan derdinden dediğinden bak, dönmem. Şimdi o zaman o zamanki nüfus şartları düşünüyorum arkadaşlar. Biz eskiden gaylerini atıyoruz. Bak şimdi, bak bunu bir şey söyleyeyim. Türkiye'de e, sadece problem bir problem üzerine dayanmıyor. Mesela bir insan vazif aldığı zaman Türkiye'de memleketimizde. Ben zaten şimdi kalkıp e, dini vazifeden gayri vazifeler e, alıp da onun üzerine yemin yemin gibi iş yani şeyler kalkıp bu kağıtları dolma. Bunlar Zaten caiz değil. Niye? Çünkü Allah'ın helal kazançta bir sürü yollar getirmiş. Bakınız. Değil mi? Allah bir sürü kazanç, helal yollar göstermiş bize? Evet. Çököz olsun, burada olsun. Ama dini mevzuda durum değişiyor. Niye? Çünkü adamın maksadı hizmet. Adam dese ki ben Allah'a hizmet etmek için, mesela imamlık alsam, bu kadar talebe okusam veya vaziyer uğraşsam, milleti tenvir etsem, veyahut ...mesela şu hizmeti yapsam... veya bir din ders öğretmeni olsam... veya bir ilahiyatta öğretmeni olsam... ...bu talibere mesela... ...itikadı tavsiye etmek için... ...hani bunlara anlatsam, mevzayı işlesem... ...bu maksatlarla bu adam, dini hizmet maksadıyla... ...kalkıp böyle bir işe girirse... ...tamam mı? Hadi niyet konusuna deriz ki... ...bu adam bir tevilcidir. Türkiye'de problem sadece buna dayanmıyor. İsmail Kardeş şimdi... ...yani bu niyet konusunu buraya atıyor. Doğru, fakat niye sadece Türkiye'de problem... ...burası gibi niyet konusu değil... Çünkü de başka problemler de var. Birincisi sakal problemi var. Hiçbir e, din görevli, din görevleri müsaade var. E, hiçbir e, memur, eğitim, milletin bakanlığına bağlı olan hiçbir memur katli sürette sakal bırakılmaz kesmesini mecburidir. Bunu da keseriz abi. Bu bir. <gülüyor> bu bir. Ya, i̇kincisi. Bu bakınız. İkincisi. Keseriz abi. İkincisi koşulan. Ee, yine başka şardadan bir tanesi kıyafet kanunu var. Da uyumak mı tamam uyumak Bakın. Ver, ver, ver, yani ver, ver, ver, ver, ver, ver. problem sadece Sen problem, etsin, problem sadece bir şeye dayanmıyor. Anlatabildim mi? Problem bir şeye dayanmıyor memleketimizde. Yoksa niyet konusu hani, söz verme konusunda deriz ki bu adam bir kafire mü, İslam bir maksadı gerçekleştirmek için yalan yere söz verir. Bak yemin değil. Eğer söz kabul edecek. <gülüyor> yalan yere söz verir. Çünkü söz vermede sözlerden niyetine göre değil. Niyet de öyle. Ama fakat başka meseleler var Türkiye'de. Taziye yani bu yemin meselesine bina edilmiyor. Veya söz bina edilmiyor. Bunu ya yani nazar itibar almak gerekiyor Türkiye'de. Evet. Burada rahat yani, benim Tamam orası, orası doğru. Burası doğru. Bir tanesi zorunda bir tanesi. Oradaki milletin sorununu algılayıp, onların, onların içine girip bir iş Sorununu başına düştü ama harip sakaldır fabrikaya aldın diyor. <gülüyor> Adam dastı girecek kesin kesirecek ama evet. sakallı kesse yarar. Burada da alırız, <gülüyor> zamanında Sen şimdi bir, eğer şimdi burada rahatsın, <gülüyor> Türkiye'ye gitsen de artık benim farklı geldi. Tamam mı? Anlayışımız değişiyor. <Evet, şimdi gülüyor> şey ama <gülüyor> <biz> <gülüyor> Türkiye'de yetişen bir topluluk olsaydık da İslam'ın şu algıladığımız şu inandığımız şeyler bize Türkiye'de eriştirdi. Kim bilir? Hangisini yaşayacaktık, hangisini yaşayacaktık? Veya onu bırakalım. Allah'ım yani. evet. Yok onu bırakalım da yok şöyle düşünebiliriz mesela. deriz ki buradan bir arkadaş Türkiye'ye gitti. Mesela buradan bir arkadaş Türkiye'ye gitti. Türkiye'de adam hizmet etmek istiyor. Misal. Değil mi? Türkiye'de hizmet etmek istiyor adam. Ediyor diyor ki ben Fahri olarak hizmet yapamıyorum. Niye? Çünkü Türkiye'de ünvan önemli yani. Bu adam doçenttir, doktordur ve o şeydir. Veyahut imamdır, müftüdür, vaizdir. Bunlar ünvan önemli Türkiye'de. Hizmet bunlarla yapılıyor. Bir adam fahri olarak gitse, hizmet yapmaya ona hiçbir şey hak tanımıyor. Ne bir kürsüde konuşma, ne bir yerde şey etmeye tanımıyor. Dese ki bir adam arkadaş ben Türkiye'ye gideceğim, ben orada bir İslam hizmet vermek istiyorum, bir cemaate bir şey yapmak istiyorum, bir fahri fahri etmek istiyorum dese, isterseniz bugün problemlere karşılaşacak. Ben işte onun için az önce yani insaf olarak dedim ki ben bunu Sudan'a bir sana sordum. Bana dediler ki bu adam sevgici durumundadır. Yani şirk ve küfre düşmez dediler. Böyle dediler. Ee, son olarak şunu unutmuştum o yani niyet e, etrin niyet niyet niyet niyetine göredir. Yani yemin niyet etin e, niyetine göredir. Diyor ki hadiste el yeminu ala niyeti müstehlis. Yemin niyet etrinin yani niyetine göredir. Peygamber sen burun diyor. Evet. Tabi. Yemin Tabii. Et, ne, isteyen, ettirmek isteyen niyetine göredir yemin. Evet. Evet. Bu ahir duaına inilhamcın Efendim? Durumlar değişir. Yani kalkıp e, kalkıp ramus olan yemin yaparsa, yani allah'a şahit tutarak şeri bir yemin yaparsa ve yemini yerine getir, getirmezse, bunların biliyorsun e, üç tane şey var. Yani köleyi azat etmesi var. Et kurakabe. Ondan sonra oruç üç gün oruç tutması var. Daha bir tane şey vardı. Oruç en son. Fakir doyurması var. Fakir doyurması var. Üçüncüsü üç gün oruç tutması var kefaret olarak. Tabii. Evet. Bu akhir davanın elhamdülillah Gitmedi mi daha? Mesela salak mevzunda adam gerildi. Üç salaklarım ulaşıyorum. Bu konuda mesela Adamın yani, bu hadise göre amel ederek Dese ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hayır der, yemini bozmakta bir beyt yoktur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu haydeki rivayete Bu şeye al-i göre amel etsin, cahit mi? Tabi kalkıp mesela bir insan e, Bir şey üzerine yemin eder Ondan sonra başkasını daha hayırlı görür ha? Onu hayra tebdil etmek için e, Yemini şey edebilir yani yemin değil. Ha? <gülüyor> yeminle demesi, değil mi? Yeminle geliyor Seni boşuyorum demek demesi Yok ee, yemin tabirini kullanırsa vallahi yani Allah şahit tutarak tabir kullanır ya eee sohbetin şeyinde. Ama hani adam bu tabirleri kullanmadan e, dese ki yani sen borçsun. O tarakla ilgili hükümlere girer. Biz yemin konusundan bahsettik yani. O zaman tabi durum durum değişir yani. Ondan yeminini yani bozar. Ondan daha hayırlısı mesela. Yani görüp yeminini kalkıp bozarsa o zaman ayrı bir hüküm giyer yani aynı hüküm ama tamam bu akhir davamla alhamdulillah bil alim.